Dede de de de de de de kap gene Ne yaptın? Yola çıktım gidiyorum hey Gelemez umarım peşime takılan Babalım çok özensizdi Hoşçakalın güzel kızlar Yalan maska dedim beni pasla Sıradaki sefer saat kaçtı Spaceship'e bindim hattın inip Çok özleycem afak bademi FAK FAK FAK Dertlerim bana kısmet değil ama Respekt edin falan işte Alamaz benden al işte ama bana küsme ama bana küsme ya, ya, ya. Zaten bu kalbimi üzdüler ayıp bence Yer istemeden henüz nudları silmedim daha Ve bu yüzden dedim kestir ama Kes. Asla izlemeyeceğim Duygusuz bir idim çok Duygusuz da kaldım çok Uykusuz ve dalgım Kalbim aynı kaşarış jetonla Veliyorum hiçbir yerime konmaz Ama beni sal almayın yeni sezonda Mars'a gönder beni Elon Musk Bu dünya dar bana yar olmaz Bu dünya dar bana yar olmaz Ya depo doldur roketime son gaz Ya da tetiği çek vur beni Elon Musk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 Yakışlarımız, o soluksızca karışlarımız Ve öpüşmeli yere düşmeleri Unutamadım hiç bakıp ıslanırdım Ben hep istedim, sen de hep iste Dayanamadım hiç kalbim hapiste Ne istedin yapmadım fetiş mi? Biliyesen mi? Ya kelepçe Ah, seni seviyorum bebeğim bu olan her şeyi geride bıraktım Hiç mi aklına gelmiyor dilatmak başında yanında olacaktım Şimdi yörüngeden bile uzakta Burada çekmiyor mobil veri Whatsapp Yanında dostlarımlayım uzaylı İçiyoruz yine kadeh dolu efkar Kum çakıl tozlu etraf Kendime gelebilir miyim tekrar Burada renkli daha bir mehtap Hep yaş gözlerim hep yaş hep yaş Çözümleri denemedik hiç Çabuk geliyorum diyemi Ter kesmenin nedeni ne ki? Nedeni ne ki? Benden daha büyüğünümü buldun Biliyorum biraz küçük vizyonum Uzay gemisi ya da vapurdu Gönderin bir şekil Beni yoruldum fark, bari, fark barisine aşık olmamalı insan. fark barisine Sonuçta bulunca gidiyorlar Hep daha iyisine Dar bana yar olmaz bu dünya dar bana yar olmaz ya depo doldur roketime songas ya da tetiği çek vur beni olmaz bu dünya dar bana yar olmaz bu dünya dar bana yar olmaz ya depo doldur roketime songas ya da tetiği çek vur beni olmaz